Elhamdülillahi vahdeh, ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'deh, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd Dinlemekte olduğunuz Fatiha suresinin tefsirine ilişkin bu ders, Hicri 1429 Safer, Miladi 2008 Şubat ayında başlamış ve 6 hafta devam etmiştir. Değerli hocamız Hüseyin Cinisli bu dersi, Allame Şeyh Abdurrahman Es-Sadi'nin, Teysirul Kerimur Rahman fi tefsiri kelam kelâm isimli tefsirini esas alarak işlemiştir. Yüce Allah'tan hocamızı her türlü kötülüklerden koruyup, bütün hayırlara muvaffak kılmasını, dinleyicileri de faydalı ilme ve salih amele yönlendirmesini dileriz. Tevhid ve sünnet.com Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'du İnşallah Fatiha Suresini Allame el-Sheikh Abdurrahman bin Nasir el-Sa'di Rahmetullahi aleyhin tefsir Sa'di isimli eserinden Birlikte okuyacağız. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyâke nesta'în. İhdine-s-sirâta-l-mustakîm ferat olanl azin aleyhim gayr mahbub aleyhim vellalladin Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile ham yalnızca o alemlerin Rabbi Rahman Rahim ve karşılık gününün maliki Allah'ındır. Yalnız sana ederiz ibadet ve yalnız senden dileriz yardım. Hidayet eyle bizi doğru yola o kendilerine nimet verdiklerinin yoluna gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine kine değil bir Allah'ın adıyla Evet. Ya, buraya geçmeden önce Fatiha suresi kardeşlerim tercih edilen görüşe göre ilim ehlinin cumhurunun görüşüne göre Mekki bir suredir Kur'an-ı Kerim sureleri Mekki ve Medeni diye ikiye ayrılmıştır. Hicretten önce inen surelere Mekki sureler denilir. Medeni ne demek? Hicretten sonra inen surelere Medeni sureler denilir. Bazı kimseler bunu tarif ederken Mekki sureler Mekke'de inen surelerdir. Medeni sureler Medine'de inen surelerdir diyorlar. Bu hatadır. Mekki ve medeni surelerin tarifindeki doğru söz bizim söylediğimiz sözdür. Mekki sureler hicretten önce inen surelerdir. Hangi mekanda inerse insin. Medeni surelerde hicretten sonra inen surelerdir ve ayetlerdir. Sureler ve ayetler. Bazen bir surenin belirli bir kısmı Mekki, belirli bir kısmı Medeni olabiliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra da Mekke'de bulundu. Ve Medine'nin dışında da gazveler sırasında bulundu. Nerede inerse insin, yani Medine topraklarında inmese bile hicretten sonra inen bütün sure ve ayetlere nedenilir? denilir? Medeni. Hidiretten önce inen bütün sure ve ayetlere de Mekki denilir. İlim ehlinden çok küçük bir toplulukta Fatiha suresinin medeni olduğunu söylemiştir. Bu görüş hatadır. Doğru bir görüş değil. Bir grupta Fatiha suresinin iki defa nazil olduğunu söylemiş. Böylece Fatiha suresinin Mekki mi medeni mi olduğuna dair Elimizde üç görüş var. Bu üç görüşten en sahih olanı Fatiha suresinin Mekki bir sure olduğudur. Fatiha suresinin pek çok isimleri var. Bizim müfessirimiz, burada kitabını okuduğumuz müfessirimiz tefsirini muhtasar tuttuğu için Kur'an'ın birebir doğrudan anlamını şerh etmeyi tefsir etmeyi maksat edindiği için Kur'an ile muhatabı buluşturmayı maksat edindiği için tefsirini dallı budaklı değişik mesail meselelerle doldurmadığı için kısa tutmuş ve buna dair herhangi bir bilgi vermemiş Fatiha suresinin birçok ismi var diğer tefsir ehlinin ilim ehlinin zikrettiği gibi bu isimlerden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat hadisinde sabit olan isim Ummul Kur'an ismidir. Yani Kur'an'ın anası. Kur'an'ın anası. Yine bu sureye Ummul Kitab yine Kur'an'ın anası anlamında kitabın anası adı verilmiş. Yine bu sureye kendisiyle şifa aranıldığı, hastalara okunduğu için errukiye ismi verilmiş. Yine bu surenin hepimizin bildiği meşhur ismi, asıl ismi, bilinen ismi Fatihatul Kitab, Fatiha Suresi. Neden ona bu isim verildi? Kur'an-ı Kerim'in başında olduğu için, Mushaf, Mushaf-ı Şerif onunla başladığı için bu sureye El-Fatiha-tul-Kitab ismi verildi. Bunun dışında da bu surenin pek çok isimleri vardır. Bu isimler Fatiha suresinin azametine, celaletine, Fatiha suresinin üstünlüğüne ve faziletine delalet ediyor. Fatiha suresi çok büyük bir suredir. Hatta alel ıtlak yani mutlak olarak Kur'an-ı Kerim'deki surelerin en büyüğü en azimi en faziletlisi en üstünü Fatiha suresidir. En üstünü budur. Fatiha suresi sure olarak, ayet olarak ayetel kufsi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin en üstünüdür. Ama sure olarak Kur'an surelerinin en büyüğü, mutlak olarak en faziletlisi Fatiha suresidir. Nitekim buna delalet eden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih senetlerle, hasen senetlerle hadisler varid olmuştur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir hadisi şerifte sahih bir hadisi şerifte sabit olduğu üzere Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir melek iniyor. Cibril aleyhissalatu vesselam da o esnada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ve melek hakkında Cibril Aleyhisselam diyor ki bu melek daha önce hiç inmemiştir. Ve o melek gelip haber veriyor. Öyle bir sure sana verildi ki Fatiha suresini kast ederek bunun bir benzeri önce indirilmiş Tevrat'ta, İncil'de hiçbir kitapta yok. Fatiha suresi Kur'an surelerinin hatta mutlak olarak Allahu Teala'nın önce indirmiş olduğu kitaplarda e, kitaplardan Kur'an zaten daha faziletli. Fatiha suresi de Kur'an'ın içerisinde en büyük, en faziletli suredir. Fatiha suresinin üstünlüğüne ve faziletine bizim onun namazda okumamızın farz olması, vacip olması zaten yeterli bir delildir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştur? Fatihası, Ummul Kur'an okunmayan, Fatiha okunmayan namaz yoktur buyurmuş. Bu hadis-i şerif de namazın içerisinde Fatiha suresinin konumunu gösterdiği gibi Fatiha suresinin de diğer surelere karşı ve Kur'an'ın içerisindeki konumunu, faziletini ve üstünlüğünü gösteriyor. Yine Fatiha suresinin faziletine ve üstünlüğüne delalet eden bir diğer delil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüce Rabbinden rivayet ettiği şu hadis-i kutsi allah Teala Azze ve Celle buyuruyor ben namazı dikkat edin ben namazı bak namaz diyor ben namazı kulumla kendi aramda ikiye ayırdım kul elhamdülillahi rabbil alemin dediğinde hadis böylece devam ediyor allah Teala buyurur ki kulum beni övdü er -Rahim dediğinde Yüce Allah Azze ve Celle buyurur kulum bana sena etti hadis bu şekilde devam ediyor Hadis-i Şerif'te bizim delil olarak, Fatiha'nın üstünlüğüne dair delil olarak aldığımız yerin neresi? Nebi Sallallahu Teala buyurdu, ben namazı kulumla kendi aramda ikiye ayırdım. Ve Fatiha Suresini namaz olarak isimlendirdi bu Hadis-i de. Fatiha Suresini namaz olarak isimlendirdi. Bu Fatiha Suresinin namaz içindeki konumunu ortaya koyuyor, ve Fatiha suretinin faziletini ve üstünlüğünü açıkça ortaya koyuyor. Fatiha suretinin faziletine, üstünlüğüne dair pek çok rivayetler gelmiş, sahih hadisler sabit olmuş, ilim ehli de bu, bu surenin faziletine, üstünlüğüne, üstünlüğüne dair pek çok kelam etmişler. Hatta kardeşlerim, Şimdi dedik ya bu sure Ummul Kur'an olarak isimlendirildi. Niye bu sureye Ummul Kur'an denildi? Çünkü Kur'an'ın özü bu suredir. Diğer bir deyişle bu sure Kur'an'ın özü ise Kur'an bu surenin nesidir? Bir tefsiridir. Yani Fatiha suresi Mushaf-ı Şerif'in başındaki bu Fatiha suresi öyle bir suredir ki bu 600 sayfalık Kur'an-ı Kerim'in diğer sahifelerinde olan ayetler ve sureler Fatiha suresinin bir tefsiri, bir açıklaması niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetleri mutlaka ya Elhamdülillahi Rabbil Aleminin bir tefsiri niteliğindedir. Ya Rahim'in bir tefsiri niteliğindedir. Ya Malik Yevmiddinin bir tefsiri niteliğindedir. Ya İyyâke Ne'budu ve İyyâke Nessa'în ve diğer Fatiha'nın diğer ayetlerinin birer tefsiri niteliğindedir. Bu sure Kur'an'ın özü, adeta Kur'an süzülmüş, Kur'an'ın özü, Kur'an'ın anası olarak ve Kur'an'ın diğer bölümleri de bu surenin birer açılımı, bu surenin birer tefsiri, bu surenin birer şerhi ve izahıdır. Onun için Fatiha suresi çok önemli, onun için Fatiha suresini her namazda okuyoruz. Onun için Fatiha suresi Kur'an surelerinden mutlak olarak en büyüğü ve en faziletlisi. Evet. Bir nokta daha var. Burada müfessir rahmetullahi aleyhin işaret etmediği işaret etmeme sebebi de biraz önce söylediğimiz gibi tefsirini kısa tutma muhtasar tutma okuyucuya Doğrudan okuyucuyu Kur'an ile buluşturma maksadına matuftur. Bu maksatla yapmıştır. Onun için zikretmemiştir. Fatiha suresi ittifak ile, ilim ehlinin ittifakı ile yedi ayettir kardeşlerim. Müfessirler ilim ehli arasında Fatiha suresinin yedi ayet olduğunda herhangi bir hilaf yoktur. Nitekim Yüce Allah Azza ve Celle başka bir surede Fatiha suresini Seb'ül Methani diye isimlendiriyor. Ve Kur'an-ı Azim olarak isimlendiriyor. Bu Seb'ül Methani'nin anlamı tekrarlanan yedi demektir. Bu Seb'ül Methani'nin Fatiha suresine işaret ettiğini pek çok müfessir söylemiştir. Bazı müfessirler Seb'ül Methani'nin Başka anlama geldiğini de söylemişler. Uzun sureler olduğunu da söylemişler. Fakat diğer bazı ehl, ilim ehli Seb'ül Mefani'nin Fatiha suresi olduğunu söylemişler. Bu ayetin de delaletiyle ve ilim ehlinin icmasıyla biz kesin bir şekilde biliyoruz ki Fatiha suresi yedi ayettir. Yedi ayet. Peki bu ayetleri sayarken bu yedi ayeti tespit edip sayarken tıpkı yedi ayet oluşunda ittifak ettikleri gibi yedi ayeti sayma hususunda da ilim ehli müfessirler ittifak etmiş midir? Hayır. el cevap hayır nerede ihtilaf etmişler? bismillahirrahmanirrahim fatiha suresinden bir ayet mi? değil İhtilaf ihtilaf etmişler elinizdeki mushafların hepsinde Kardeşlerim, Bismillahirrahmanirrahim dikkat edeceğiniz üzere Fatiha suresinin birinci ayeti olarak gösterilir. Çünkü Kur'an hattatları arasında, Kur'an'ı yazan hattatlar arasında meşhur olan görüş budur. Ve onlar da bu görüşe itimat ederek bu görüşe uyarak Bismillahirrahmanirrahim'i Fatiha suresinin birinci ayeti olarak tespit etmiş ve Bismillahirrahmanirrahim'den sonra bir numarasını koymuşlar. Ama racih olan, tercih edilen, sahih olan görüşüne acaba gerçekten Bismillahirrahmanirrahim Fatiha suresinden bir ayet mi yoksa değil mi? Bu hususta ilim ehli ihtilaf etmiştir. Fakat bu hususta delillere dayanan görüş kardeşlerim Bismillahirrahmanirrahim'in Fatiha suresinden bir ayet olmadığıdır. Bismillahirrahmanirrahim Fatiha suresinden bir ayet değildir. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın kelamından mıdır? Yani Kur'an-ı Kerim'den midir? Evet, Kur'an-ı Kerim'dendir. Allahu Teala Neml suresinde Bismillahirrahmanirrahim'i kendi kelamı olarak indirmiştir. Fakat Fatiha'nın başındaki Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'dan mıdır? Tercih olunan görüşe göre Kur'an'dan değildir. Tıpkı diğer surelerin başındaki besmelelerin Kur'an'dan olmadığı gibi. Nasıl diğer surelerin başındaki besmeleler Kur'an'dan birer ayet değilse aynı şekilde Fatiha'nın başındaki Bismillahirrahmanirrahim'de Fatiha'dan bir ayet değildir. Bununla birlikte Sahabe-i Kiram radiyallahu anhum ecmainin ittifakı, icmasıyla kardeşlerim, besmele her sureyi birbirinden ayır dedici bir alamet olarak yazılır. Bu saflarda yazılır ve besmele Kur'an-ı Kerim'e başlarken, Fatiha suresine de başlarken, diğer surelere de başlarken ve namazda iken de, namazda iken de Bismillahirrahmanirrahim okunur. Bismillahirrahmanirrahim'in Fatiha suresinden bir ayet olmadığının delili bizim biraz önce söz konusu ettiğimiz hadisi kutsidir. Hadisi kutsi de Yüce Allah Azze ve Celle ne buyurmuştur? Ben kulum ile kendi aramda namazı ikiye taksim ettim. Kul elhamdülillahi Rabbil alemin dediği zaman. Eğer Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'ya dahil bir ayet olsaydı Bismillahirrahmanirrahim ile başlanması gerekirdi. Ve yine ilim ehli şunu da delil getiriyorlar. Eğer Besmele Fatiha'ya dahil bir ayet olsaydı Bismillahirrahmanirrahim'in sesli namazlarda tıpkı Fatiha'nın okunduğu gibi sesli okunması gerekirdi. Ama Şafii mezhebinin hilafına sahih olan görüş Bismillahirrahmanirrahim'in sesli namazlarda sesli okunmayacağı görüşüdür. Nitekim Enes bin Malik radıyallahu anh'den muttefekun aleyh olarak yani Bukhari ve Müslim hadisi olarak sabit olmuştur. Ben Resulullah'ın arkasında namaz kıldım sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu ve Ömer'in arkasında namaz kıldım. Onlardan hiçbiri namazda kıraata başlarken Bismillahirrahmanirrahim demiyorlardı. Neyi kastediyor? Sesli namazlarda kıraati sesli namazlarda kıraati Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlatıyorlardı. Bismillahirrahmanirrahim ile başlatmıyorlardı. Besmele ile başlatmıyorlardı. İşte bu delildir. Bismillahirrahmanirrahim eğer Fatiha suresinden olsaydı ne olması gerekirdi? <gülüyor> Onun da tıpkı Fatiha sesli okunduğu gibi sesli namazlarda Fatiha'nın bir parçası olsaydı Fatiha sesli okunduğu gibi onun da sesli okunması gerekirdi. Bu delillerden dolayı Besmele Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'dan değildir. Bazı ilim ehli Bismillahirrahmanirrahim'in Fatiha'dan olmadığına delil olarak bir de surenin siyakını zikrediyor. Diyor ki, surenin siyakında, surenin gelişinde, Allahu Teala Azza ve Celle'nin de hadisi kutside buyurduğu gibi Sure ikiye taksim edilmiş. Hadisi kutside nasıl geliyor? Elhamdülillahi Rabbil Alem'in kulum dediği zaman ben ona şöyle cevap veririm. Elrahmanu rahim dediği zaman şöyle cevap veririm. Malikiyüm muddin dediği zaman şöyle cevap veririm. İyakana abdu ve iyakana istayin dediği zaman hadisi kutside buyuruluyor ki. Bu kulumla benim aramdadır. Kulumla benim aramdadır. Etti dört ayet. Ortadaki ayet kul ile Allah arasında ortak. Birinci kısmı Allah'a ait... İyyâke na'budu... İkinci kısmı... Ve iyâke nesta'in... kul'a ait. Sonradan da üç ayet gelmesi lazım diyor İbn-i Çünkü Allahu Teala sureyi ikiye bölmüştür. Son üç kula aittir. Ortadaki de kul ile Allah arasında eşittir. Yarısı kula ayet, yarısı Allahu Teala'ya aittir. Ha. O halde Fatiha suresinin başından bir ayet değilse Bismillahirrahmanirrahim Fatiha suresi nasıl yedi ayet olacak? Yani yedinci ayet nerede başlıyor? غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلِيلٍ سِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 6. ayet Orada bir durak var her ne kadar hattatlar diğer görüşe tabi olarak o durağı göstermemiş olsalar bile orada bir durak var. Gairil <maghlubi aleyhim> ve <labdallin> Yedinci ayet. Ayet. <sıratallezine an 'amta> aleyhim veleddallin 7. ayet. 6. ayet Sıratollezine en'amte aleyhim. Tabi bu husus ilim ehli arasında ihtilaflı olan bir husus. Geçmiş imamlar da bunu tartışmış. Bizim söylediğimiz bu görüş inşallah tercih edilen görüştür. Tabi burada bizim müellifimiz Kur'an'dan olmadığı için Sa'di Rahmetullahi Aleyh Kur'an-ı Kerim'den olmadığı için Euzu Billahi de şerh etmemiş, tefsir etmemiş, izah etmemiş. Fakat biz Rabbimizin emri gereğince Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarken Euzu Billahi Mineşşeytanirracim demenin gerekliliğini biliyoruz. Ve namazda da başlarken kıraatımıza başlamadan önce şeytandan Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim de kısaca söyleyelim. Euzu sığınırım demek kardeşlerim. Sığınmak. Yani iltica etmek. Korumasına sığınmak, korumasına girmek. Uzunun anlamı bu. E'ûzu istiâze bu demek. E'ûzu sığınırım. E'ûzu billahi Allah'a sığınırım. İlim ehli bunu açıklarken diyorlar ki E'ûzu billah Allah'a sığınırım. Yani dünyevi ve uhrevi bütün zorluklara, musibetlere, belalara, şerlere karşı Allah'a sığınırım demektir. Sonra Allahu Teala'ya sığınmayı özel bir hususa hasrediyoruz eûzu Allah'a sığınırım deyip mutlak bırakmıyoruz. Mineşşeytanir racim diye özel bir sığınma zikrediyoruz. Racim olan yani racim ilim diyor mercum anlamındadır. Mercum da kovulmuş demektir. Neden kovulmuş? Allah'ın rahmetinden kovulmuş, Allah'ın rahmetinden dışlanmış, Yüce Allah Azza ve Celle'nin bütün bütün kainatı kuşatan rahmetinden dışlanmış kovulmuş olan şeytanın şerrinden yani saptırmasından vesvesesinden dalalete düşürmesinden gözümü boyamasından hakkı batıl batılı hak göstermesinden kime sığınıyoruz? Allah'a sığınıyoruz. Bu ifadeyi şuurla birlikte söylememiz lazım. Her Fatiha suresini namazda okumaya başlamadan evvel uyanık olarak söylememiz lazım yani kalbimizle Allah'a sığınarak bu ifadeyi dilimizle söylememiz lazım Şeyhülislam Muhammed bin Abdülvahhab'ın gerçekten benzeri az bulunur enfes bir risalesi var bir iki sayfacık Fatiha suresi tefsiri diye onu da inşallah biz basacağız onu bu risaleyi çok kısa bir şey Orada Fatiha Suresi üzerine kendisinden talepte bulunuluyor. Bize bir Fatiha Suresi yaz diye. O da bir mektup olarak bunu yazıyor. Rahmetullahi aleyh orada diyor ki Eûzu billahi mineşşeytanirracim derken biz bir ara onu ders yaptık. Çok seneler oldu. Ders yapmıştık onu. Diyor ki Rahmetullahi aleyh orada Eûzu billahi mineşşeytanirracim derken dilin kalbine uyumluluk içinde olsun. Dilin kalbin uyumluluk içinde olsun. Gerçekten şuurlu bir şekilde şeytanın şerrinden vesvesesinden, saptırmasından Allah'a sığın. Bu kalbin bu meselede dille uyumlu olması neyi gerektirir? Şeytanın vesvesesini gözümüzde büyütmeyi ve bu hususta Allah'a ihtiyacımızı arz etmeyi gerektirir. Yani muhtaçlık hissi duyacaksın kalbinle. Muhtaçlık hissi. Allah'ım ben senin korumana muhtacım. Ben kendi kendim hak üzere, hidayet üzere değilim. Senin tevfikin, senin yardımın ve senin beni sapıklıklardan koruman sayesinde ben bugün hak üzereyim, hidayet üzereyim bu ihtiyacı her an hissedeceğiz ve bu ihtiyaç içinde şeytan bana ne yapabilir ki gibi bir kibirle değil eğer Allah'ın koruması olmasa ben sapardım ben dalaletlere düşerdim ben sapıklıklara düşerdim bu ihtiyacı hissede hissede canu gönülden eûzu billahi mineşşeytanirracim de diyor çünkü diyor Allah kalp ile dilleri birbiriyle uyumlu olmayanları kınamış ve onlar hakkında buyurmuştur ki kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Bak şeyh nasıl bir istitlal getirdi. Aman diyor sen avuzu billahi mineşşeytanirracim kalbinle de söyle. Çünkü diyor Allahu Teala kalpleriyle dilleri uyum içinde olmayanları kınamış ve onlara hakkında kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Bu ayet kimin hakkında? Münafıklar hakkında. Kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Buyurmuştur. Sen sakın onlara benzeme. Bu münafıkların vasfı kalpte bir sığınma ihtiyacı duymuyorsun. Dilinle lak lak lak hayır kalbinle şuurlu olarak eûzu böyle koşarcasına Allah'ın korumasının içerisine kendini atarcasına sığınıyorum ya Rabbi koru beni muhafaza eyle, ya Rabbi şeytanın vesvesesinden, şeytanın şerzinden şeytanın sapıklığa düşürmesinden sana sığındım ya Rabbi bu şekilde eûzu billahi mineşşeytanirracim diyeceğiz evet Bunlar, bu zikrettiğimiz şeyler şu anda tefsirini okumakta olduğumuz Şeyh Abdurrahman Es-Sadi'nin Fatiha suresinin başında zikretmediği hususlar. O tefsirini kısa tutmak için Fatiha suresinin başında bu hususları zikretmemiş. Biz şimdi Fatiha suresini onun tefsirinden okuyoruz, şerh ediyoruz. Onun için bu ilaveleri zikrettik. Evet. Bir Allah'ın adıyla yani Yüce Allah'a ait bütün isimleri anarak başlıyorum. Çünkü buradaki isim kelimesi müfret ve muzal yani tamlanan olarak geçmektedir. Böylece Yüce Allah'ın bütün güzel isimlerini kapsamını alır. Evet. Şeyh Rahmetullahi Aleyh burada bize Bismillah'ı tefsir etti. Bismillah. Biz dedik Bismillahirrahmanirrahim Fatiha suresinin başından bir ayet değil. Ama Bismillahirrahmanirrahim'i Fatiha suresinin açılışında okuduğumuz için onu da kısaca şerh edeceğiz. Bismillah Allah'ın adıyla demek. Allah'ın adıyla. Ama burada Şeyh Abdurrahman es önemli bir noktaya bizim dikkatlerimizi çekti. Dedi ki, buradaki Bismillah'taki isim kelimesi orada ne var? Başta B harfi var. Sonra Bismi, isim kelimesi var orada. Bismillah'taki isim kelimesi müfred ve muzaf olarak geçtiği için, başka bazı ilim ehlinin de ifade ettiği gibi isim kelimesi burada nakra olarak geldiği için, Yüce Allah'ın Besmele'de zikredilmeyen Rahman, Rahim, Allah Besmele'de zikredilen üç isim bütün diğer isimlerini de kapsamına alır ve mana nasıl olur Allah'ın her ismiyle Allah'ın her ismiyle başlarım Allah'ın her ismiyle başlarım burada bir fiil yok ama onu biz takdir edeceğiz eğer okumaya Bismillah diyerek başlıyorsak Allah'ın ismiyle her ismiyle bütün isimleriyle yani onlarla teberrük ederek ve yardım isteyerek çünkü Bismillah'ın başındaki B harfinin bu Bismillah'a, Bismillahirrahmanirrahim'e kattığı anlam bu kardeşlerim Bismillah'ın başındaki B harfi o anlamı katıyor ne anlamını katıyor? Allah'ın isimleriyle teberrük ederek ve yardım isteyerek teberrük ve istiane iki şey Allah'ın isimleriyle teberrük ederek yani teberrük ne demek bereket ümit etmek bereket ümit etmek Allah'ın isimleriyle bereket ümit ederek teberrük ederek ve istiane de bulunarak yani yardım isteyerek ne yapıyorum okumaya başlıyorsak okumaya başlıyorum yazıyorsak yazma yazma fiilinin önünde Bismillah dersen anlam nasıl olur? Allah'ın ismiyle yardım isteyerek yazıyorum. Evden çıkarken Bismillah dediğin zaman Bismillah'ın anlamı ne olur? Allah'ın ismiyle yardım isteyerek ve bereket ümid ederek evden çıkıyorum. Okumaya başlarken, kıraata başlarken şimdi bizim yaptığımız gibi Bismillah dersen Allah'ın ismiyle isimde müfret ve muzaf olduğu için ve nekra olduğu için bütün isimleri kapsıyor Allah'ın bütün isimleriyle yardım isteyerek ve teberrükte bulunarak okumaya başlıyorum burada Bismillah'ın anlamı budur kardeşlerim evet devam et Allah o mağbut ibadet edilen ve meluh ilah edinilendir tek başına ibadete müstehak olandır. Çünkü ilahlığın gerektirdiği bütün sıfatlara ki onlar kemal sıfatlardır onlara sahiptir. Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'de Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın kaç ismi var? 3. 3 evet, tane ismi var. 1 Allah, 2 Rahman, 3 Rahim. Rabbimiz, yüce yaratıcımız, yüce ilahımız Allah Azze ve Celle Bismillahirrahmanirrahim'de üç ismini zikretti. Allah, Rahman ve Rahim. Allah ne demek? Müellif Rahmetullahi Aleyh dedi ki, Allah el ilah kökünden türemiş me'lub demektir. Allah kelimesi, ilim ehlinin bazılarının görüşüne göre türemiş bir kelime değildir. Diğer bazılarının görüşüne ve tercih ondan görüşe göre Allah kelimesi Arapçada türemiş bir kelimedir. ise kökü nedir? Kökü el ilahtır. El ilah kökünden türemiştir. Peki el ilah ne demektir? El ilah me'luh demektir. Me'luh. Peki me'luh ne demektir? mabut demektir. Sözün özü ya da sözün Türkçesi Allah ne demek oluyor? Allah, ibadet edilmeye layık olan zat demek olur. Onun için Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh Allah ismini nasıl tesir etti? Zul uluhiyyeti vel ubudiyyeti ala halgihi ecmain Bütün yarattıklarının üzerinde uluhiyyet ve ubudiyyet hakkının sahibi. Yani ibadet edilme hakkının sahibi. Sana sordular Allah ne demek? Allah bizim Rabbimiz. Yok ben onu sormuyorum. Kelime anlamı ne demek? Nasıl cevap vereceğiz? Allah bütün yarattıklarının üzerinde ibadet edilme hakkının sahibi olan demektir. Kelime anlamı bu. Allah ibadet edilme hakkının sahibi. Allah. Daha ince, daha latif anlamına gelince kardeşlerim, İlah muhabbet yani sevgi korku ve ümit bu üçlü. Muhabbet iki korku üç ümit. Muhabbet, sevgi ve korku ile kendisine tapınılan zat demektir. İlah. Allah kelimesinin anlamı da budur. Muhabbet, sevgi ve korku ile kendisine tapınılan zat. Bunu surenin ilerki kısmında muhabbet ile ibadet, havf ile ibadet ve raca ile ibadeti inşallah şerh edeceğiz, izah edeceğiz. Allah isminin anlamı bu. Ne dedi onun için müellifimiz? O mabud ibadet edilen ve me'luh ilah edinilendir. Tek başına ibadete müstahak olandır. Allah isminin anlamı bu. Çünkü çünkü sonra müellif rahmetullahi ne, neyi ifade etti? Neden Yüce Allah azze ve celle Allah isminin sahibidir ve neden Yüce Allah subhanahu ve teala tek başına ibadete yani tapınılmaya layık olandır neden muhabbet ile sevgi ile ve korku ile ve ümit ile kendisine yalvarılması gereken zat Allah'tır neden bunu nasıl cevapladı müellifimiz bize nasıl cevapladı dedi ki çünkü o ilahlığın ilah olmanın gerektirdiği her sıfata ki bunlar kemal sıfatlarıdır mükemmellik sıfatları sahip Yüce Allah Azze ve Celle uluhiyetin gerektirdiği bütün kemal sıfatlarına sahiptir. Yüce Allah'ın zıttına Yüce Allah'tan başkaları uluhiyetin yani ilah olmanın gerektirdiği kemal sıfatlara sahip değildirler. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah Subhanahu ve Teala müşriklerin Allah'tan başka ibadet ettiklerinin eksik kusurlu ve kemal sıfatlara sahip olmadıklarını zikreder onların yaratılmış olduklarını onların ölü olduklarını diri olmadıklarını konuşamadıklarını işitemediklerini işitseler bile icabet etmeye güç ve kuvvetleri olmadığını bize anlatır Kur'an-ı Kerim'de bütün bunlar neyi ortaya koyuyor? Allah-u Teala'dan gayrısı uluhiyetin gerektirdiği sıfatlara sahip değildir. Yani hak ilah değildir. Hakkıyla kendisine ibadet olunan yegane zat Allah'tır. Allah kelimesinin anlamı da bu. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın o tefsirini aklınızda tutun. Zul uluhiyeti vel ubudiyeti ala halgihi ecmain. Allah Allah anlamı bu bütün yaratılmışlar üzerinde uluhiyet ve ibadet edilme hakkının sahibi Allah kelimesinin anlamı bu Evet. Rahman Rahim Yüce Allah'ın her şeyi kapsayan her canlıyı kuşatan büyük ve geniş rahmet sahibi olduğuna delalet eden iki isimdir Allah o rahmetini peygamber ve resullerine tabi olan takva sahiplerine yazmıştır işte bu mutlak rahmet onlar içindir. Onların dışındakiler ise rahmetten sadece bir pay alırlar. Şunu bilmek gerekir ki ümmetin selefi ve imamların ittifakla kabul ettiği kaidelerden birisi de Allah'ın isimlerine, sıfatlarına ve bu sıfatların hükümlerine iman etmenin zorunluluğudur. Evet burada duralım. Besmele'de zikredilen diğer iki isim Rahman ve Rahim. Rahman ve Rahim isminin anlamı da müfessirimiz Şeyh Sa'di'nin zikrettiği gibi kardeşlerin rahmet sahibi demektir. Her iki isim de Rahman ismi de Rahim ismi de rahmet kökünden türemiştir. O halde aralarındaki fark nedir? Müellif müfessir Rahmetullahi Aleyh buna işaret etmedi. Madem ikisi de rahmet kökünden türemiştir. Aralarındaki fark nedir? Rahman isminin Yüce Allah Azze ve Celle'nin zat sıfatı olan rahmete delalet ettiği Rahim isminin de Yüce Allah Azze ve Celle'nin rahmet sıfatının gereği olan hükme yani rahmeti kullara ulaştırmasına delalet ettiği. Bazı ilim ehli de şunu söylediler. Yani buna göre, demin zikrettiğime göre Rahman isminin anlamı ne oldu? Zatında rahmet sahibi. Rahim isminin anlamı rahmeti kullara ulaştıran. Bazı ilim ehli de dediler ki Rahman ve Rahim isimleri Rabbimizin bu yüce isimlerini arasındaki fark şudur. Rahman daha büyük, daha geniş bir rahmeti ifade eder. Dolayısıyla Rahman bütün yaratılmışlara karşı rahmetiyle muamele eden rahmet sahibi demektir. Rahim ismi ise müminlere kas olan rahmeti ifade eder. Çünkü Rahman ismi Rahim isminden daha ziyade anlam ifade eder. Nitekim kardeşlerim Rahman ismi Allahu Teala'dan gayrısına verilemez ilim ehlinin icması ile ama Rahim ismi Yüce Allah'tan başkası için yaratılmışlar için söylene bilir. Çünkü Rahman isminin ifade ettiği rahmet sadece Allah'a has olan bir rahmettir. Bu iki isim Yüce Allah Azza ve Celle'nin muazzam rahmetine delalet ediyor. Yüce Allah Azza ve Celle bu muazzam rahmetini bu büyük rahmetini şu hadisi kutsi bize bildiriyor. Ne buyuruyor? Rahmetim, gazabımı geçmiştir. Biz Rabbimiz Celle Celaluhu'nun dünyada rahmetine bizzat şahit olduğumuz gibi inşallah kıyamet günü de müminler, muvahhidler, muttakiler, peygamberlere uyanlar olarak rahmetine bizzat şahit olacağız. Dünyada Rabbimiz Azza ve Celle'nin rahmetine hayatımızda, diğer insanların hayatında Tabiatta, dağda, tepede, her yerde şahit oluyoruz. Hatta bir hayvanın yavrusuna şefkat göstermesi, acıması bile Allah Azza ve Celle'nin yarattığı rahmet yüzündendir. Ve bu da Allah'ın rahmetindendir. Yeryüzüne yağmurların yağması yüce yaratıcımızın rahmetidir. Bizi yaşatması, bize göz vermesi yüce Allah'ın rahmetidir ihtiyacımız olan her şeyi kainata yerleştirmesi yüce yaratıcımızın rahmetidir. Bütün bunlar Rabbimizin rahmetidir. Müminlere has olan rahmeti dünyada onları hakka, doğruya, Kur'an'ın yoluna, peygamberin yoluna ve ibadet etmeye, itaat etmeye terfik buyurmasıdır. Ahirette olan rahmeti Rabbimizin müminler üzerine Onları cennete hidayet buyurmasıdır. Amellerinin sonucu olarak cehennem ateşinden kurtarıp cennete hidayet buyurmasıdır. İşte bunların hepsi Allah'ın Azze ve celle rahmetidir. Ve bu rahmeti müellif rahmetullahi aleyh diyor ki bu rahmeti Allahu Teala hususen kime yazmıştır? Allahu Teala'nın mutlak rahmeti takva sahipleri içindir. Peygamberlere uyanlar içindir. Nebilere Rasullere ittiba edenler içindir. Onların dışındakilere gelince, diğer mahlukat da yüce Allah azze ve Celle'nin rahman isminin gereği olarak Rabbimizin rahmetinden dünyada iken faydeleniyorlar, yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, havas oluyorlar. Öyle değil mi? Mamaz kılmadıkları halde, yüce Allah'a isyan ettikleri halde, kafir oldukları halde, Allahu Teala azze ve Celle'nin rahmetinden dünyada faideleniyorlar. Yüce Allah Azze ve Celle rahmetiyle onlara rızkını ulaştırıyor. Rahmetiyle onların ihtiyaçlarını gideriyor. Rahmetiyle onların başındaki musibetleri açıyor. Rahmetiyle onların başındaki belaları gideriyor. Rahmetiyle dualarına, çağrılarına, yalvarışlarına icabet ediyor. Kafir bile olsalar. Allahu Teala kafirlerin de duasına, yalvarışına, yakarışına icabet ediyor. Ama müminlerin, muttakilerin dışındakilere rasullere uyanların dışındakilere olan rahmet rahmetten sadece bir parçadır Allah'ın rahmetinden ve bu rahmetten onlar kıyamet günü cehennemlik olarak mahrum olacaklar ama kıyamet günü Allahu Teala müminlere rahmetini mükemmel muazzam bir şekilde gösterecek evet. hatta hadisi şerifi meşhur hadisi şerifi biliyorsunuz Yüce Allah azze ve celle rahmetini kaç parçaya böldü? 100 parçaya böldü. Birini dünyaya indirdi. Birini. Ve işte o bir, yüzde bir sebebiyle buyuruyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlar yavrularına, anneler evlatlarına, insanlar birbirlerine rahmet ederler, acırlar. İşte o yüzde bir sebebiyle. Peki yüzde doksan dokuz? Onu da kıyamet günü tevhid ehli için sakladı. Şirk ehli mahrum. Tevhid ehli için. Yüce Allah Azza Ve Celle rahmetini iman ehli için sakladı. Müslümanlar için sakladı yüzde 99'unu. Rabbimiz Subhanahu ve Taala'dan şimdi onun rahmetini zikrediyoruz diyoruz. Bu zikrimiz sebebiyle. Rabbimiz Subhanehu ve Teala'dan istiyoruz şu mecliste bulunanları, zürriyetlerini, nesillerini, bütün cümle Müslümanları. Kıyamet günü bu rahmetten faidelenip cennete girenlerden etsin hesapsız, kitapsız. Gerçekten Allah kendisinden ümit beslenilecek zattır. Gerçekten böyledir. Evet, şimdi diğer kısmı okuyalım. Şunu bilmek gerekir ki, ümmetin serefi ve imamlarının ittifakla kabul ettiği kaidelerden birisi de, Allah'ın isimlerine, sıfatlarına ve bu sıfatların hükümlerine iman etmenin zorunluluğudur. Buna göre müminler, mesela Yüce Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerine sahip olduğuna, kendisine rahmet olunan ve rahmete mazhar olanlar ile talukuna ve kendisi için sıfat olarak rahmet sahibi olduğuna inanırlar. Evet, bizim diğer derslerde söz konusu ettiğimiz hususu burada müfessirimiz rahmetullahi aleyh zikrediyor bize. O da nedir? Tamam. Allahu Teala'nın şimdi Bismillahirrahmanirrahim'in tefsirinde üç ismini öğrendik. Allah, rahman, rahim. Peki Allah'ın isimlerine iman ediyor muyuz? Ediyor musun azat? Ediyorsun değil mi? Allahu Teala'nın isimlerine iman ediyoruz. Peki nedir Allah'ın isimlerine iman? Allah'ın isimlerine iman ne zaman tamamlanır? Ne zaman tas tamam mükemmel bir şekilde Allah'ın isimlerine iman etmiş oluruz? Şu üç hususa iman ettiğimiz zaman Kaç? Üç, üç. Şu üç hususa iman ettiğimiz zaman Allah'ın isimlerine iman etmiş oluruz. Ümmetin selefinin ve imamlarının da icma ettiği gibi. Bir o ismin Allah'ın ismi olduğuna itikad etmek, iman etmek. Hangi isim söz konusu ise. Mesela Allah'ın Rahman ismini örnek verelim. Allahu Teala'nın Rahman ismine iman ettin mi? Ettim. İtikad ettin mi Rahman ismine? Ettim. Nasıl iman ettin? Nasıl itikad ettin? Bir. Rahman isminin onun ismi olduğuna Kur'an ve sünnetteki apaçık delillerden dolayı iman etti. Çünkü Allah'ın isimleri akılla tespit edilemez. Buna ne denilir? Allah'ın isimlerinde tevkifilik kuralı, kaidesi. Yani Allah'ın isimleri sadece kitap ve sünnetten bir delil ile bilinebilir bir delil ile bilinebilir delil yoksa herhangi bir isim için bu Allah'ın ismidir diyemez peki Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikredilen sıfatları var bu sıfatlardan yola çıkarak Yüce Allah'a isim verilemez mi? verilemez çünkü bu meselede aklın dahli yoktur mesela Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de sıfatı zikrediliyor nedir mesela gazap Allahu Teala'nın bir sıfatı mı? Evet. Sıfatı. Yüce Allah gazap eder mi? Evet. Eder. ayeti kelimelerde kerimelerde apaçık ifade edilmiş. Peki yüce Allah sever mi? Evet. Sever. Kimleri? Müminler. Müminleri sever, muttakileri sever, öyle değil mi? Peygamberlerini sever. Öyle değil mi? Hah. Peki Allahu Teala azze ve celle sever. Allahu Teala azze ve celle gazap eder. Bu sıfatları öğrendik. Şimdi bu sıfatlardan yola çıkarak ayetlerde ve hadislerde geçmediği halde biz Rabbimize El Gazap ismini verebilir miyiz? Hayır, hayır. Veremeyiz. Çünkü Ehli Sünnet ve Cemaat'ın Allah'ın isimleri hususundaki kaidesi nedir? Yüce Allah Azza ve Celle'nin isimleri sadece ve sadece Kur'an ve Sünnetten bir delil ile bilinebilir. Anlaşıldı mı? Evet. Kur'an ve sünnetten bir delil olmadıkça Yüce Allah Azze ve Celle'nin isimleri bilinemez. Onun için isimlere iman üç şekilde olur dedik. Birincisi o ismin Allah'ın ismi olduğuna itikad etmek. Mesela Rahman ismine iman ediyorum. Üç hususa iman edeceksin. Bir, Rahman Allah'ın ismidir. Delil söyle. Errahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve daha çok deliller. Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde pek çok delil var değil mi? Rahman isminin Allah'ın ismi olduğuna dair. İki o ismin delalet ettiği delalet ne demek? Gösterdiği, işaret ettiği o ismin delalet ettiği sıfata iman etmek. O ismin delalet ettiği sıfata iman etmek. Rahman isminin delalet ettiği sıfat nedir? Rahmet. Rahmet. Ha. Allahu Teala'nın rahmet diye bir sıfatı var mı? Ehli sünnet vel cemaat itikadına göre Allah'ın rahmet diye bir sıfatı vardır. Vardır. Ama ehli sünnetin muhalifleri ne dediler? Dediler ki Allah rahmetten münezzehtir dediler. Rahmet ona layık bir sıfat değildir dediler. Neye göre? Çünkü dediler rahmet kalbin coşması, acımak Acımak demek. Hiç bu Allah'a yakışır mı dediler? Halbuki ehl-i sünnet vel cemaat nedir? Biz Rabbimizi Kur'an-ı Kerim'de kendi zatını nasıl isimlendirmişse o isimlerle nasıl vasıflandırmış ise o sıfatlarla tanır biliriz. Bu isimlerin ve bu sıfatların da Allah'ın zatına layık surette gerçek isimler ve sıfatlar olduğuna inanır. Ehli sünnet ile bidat fırkalarının arasındaki fark bu kardeşler. Ehli sünnet ve'l cemaat isimlerin delalet ettiği sıfatlara iman eder. Diğer fırkalar, ehli sünnet dışındaki bütün fırkalar. Mu'tezile ve mu'tezileye tabi olan eşariye ve Maturidiyye Allah Teala'nın isimlerinin delalet ettiği sıfatları kabul etmezler kabul etmezler o sıfatlara itikat etmezler o sıfatlara iman etmezler kabul etmezler biz isimlerin delalet ettiği sıfata da iman ederiz bir iki şimdi tamam oldu mu Olmaz. olmadı bir üçüncü madde daha var o da nedir Olabilir. bu ismin içerdiği hükme iman etmek bundan kasıt ne Yüce Allah Azze ve Celle'nin Rahman olduğuna iman ettik İsmi Rahman Rahman isminin delalet ettiği sıfata iman ettik Rahman isminin delalet ettiği sıfat Rahmet, rahmet. Ve Yüce Allah Azze ve Celle'nin Rahmet sıfatının gereği olarak Kullarına rahmet, rahmet ettiğine Merhamet ettiğine Rahmet edici olduğuna iman ettik Bu üç şey Allahu Teala Azze ve Celle Alimdir, Yüce Allah Azze ve Celle ilim sıfatına sahiptir ve Yüce Allah Azze ve Celle bu sıfatın gereği olarak bilir. Mesela Alim ismine iman bu üç şeyle tamam oldu. Rahman ismine iman bu üç şeyle tamam oldu. Bu üç hususa iman ettiğin zaman, itikad ettiğin zaman işte o zaman Allah'ın ismine dosdoğru iman etmiş oldun. Evet. <gülüyor> yalnızca o Allah'ındır. Bu, yüce Allah'a her türlü kemal sıfatlarına sahip oluşu ve ihsan ile adalet dairesinde cereyan eden fiilleri dolayısıyla övgüde bulunmak demektir. Bütün yönleriyle eksiksiz hamd ve övgü yalnız onundur. Evet. Fatiha suresinin birinci ayeti. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Gerçekten bu Şeyh Abdurrahman Es-Saadi tefsirini özlü tutmuş, kişinin okurken Kur'an'dan kopmasına sebep olacak, Kur'an'ın dünyasından, Kur'an'ın zikrinden, Kur'an'ın öğüt olma vasfından, kişinin zihnini kopartacak hususları tefsirinden uzak tutmuştur. Ve bu Şeyh Sa'di rahmetullahi aleyhin tefsirinin üstünlüklerinden birisidir. Bazı gafillerin, bazı anlayışsızların zannettiği gibi kardeşlerim, tefsirde kelamın çok olması, ayrıntının çok olması, o tefsirin üstünlüğünün alameti değildir. Çünkü tefsirden murat, insanları kültürel açıdan, <gülüyor> donanımlı hale getirmek yetiştirmek değil ne yapmaktır? İnsanlarla Kur'an arasında bağ kurmaktır. Kur'an'dan uzaklaşan insanları Kur'an'a yanaştırmak Kur'an'a yaklaştırmaktır. Sadi Rahmetullahi Aleyh Rabbimiz Subhanehu ve bu ayetlerindeki muradı oldukça özlü belki sayfalarca şehve izah edilebilecek Oldukça özlü kelimelerle veriyor, sonra kendisi aradan çıkıyor, seninle Kur'an'ı baş başa bırakıyor. Onun için Sa'dir Rahmetullahi Aleyh burada zikretmedi. Başta eliflam var, istigrat takısıdır, şu anlama gelir, bu anlama gelir. Neden? Çünkü zihin onları okuduğu zaman o ayrıntılar içerisinde kendisini yitirir, Kur'an ile zihin, Kur'an ile kişinin kalbi bağlantıyı kuramaz. Kur'an'ın asli vasfı hidayet ve zikir oluşudur. Kur'an fizik öğretmek için inmedi. Bazılarının zannettiği gibi. Ya da Kur'an-ı Kerim insanlara işte bilimsel teorileri telkin etmek için, Kur'an-ı Kerim psikoloji ilminin temellerini koymak için ya da Kur'an-ı Kerim sosyolojik mevzuları izah etmek için ya da Kur'an-ı Kerim ile ilgili bilgiler vermek için inmedi. Kur'an-ı Kerim'in inmesinde ancak Rabbimizin bildiği çok yüce hedefler, çok yüce maksatlar var. Bu maksatların, bu hedeflerin bir kısmını bize Kur'an-ı Kerim'de yine beyan etmiştir. En yüce maksat nedir? Allahu Teala azze ve celle'nin buyurduğu gibi Kur'an'ın indirilişinin amacı hidayet ve zikirdir. Onun için Kur'an'ın adı bizzat zikirdir. Öyüt yani. Kur'an bunun için indirildi. Bunun için geldi. Onun için bizim sözlerimiz ya da müfessirin sözleri Kur'an ile araya perde olmamalı. Bilakis seni alıp Kur'an'a götürmeli. Seni alıp Kur'an'ın dünyasına getirmeli. Bir öğüt ve zikir olmalı. Tefsir de, de bu olmalı. Sadi tefsirinin bir başka üstünlüğü var. Şeyh Sadi tefsir ederken Kur'an'ı birebir Kur'an'a muvafakat etmiş. Kur'an'ın ayrıntı verdiği yerde ayrıntıya girmiş, ayrıntı vermediği yerde ayrıntıdan kendisini uzak tutmuş. Mesela miras ayetlerinde Şeyh Sa'di'nin tefsirlerinde ayrıntı görürsünüz. Çünkü Kur'an da o hususta ayrıntıya girmiştir. Ama diğer başka bir hususta Kur'an'ın ayrıntıya girmediği yerlerde, mesela kıssalarda nerede doğdu, nerede öldü, nereye gidiyordu yolda geçerken ne oldu ayrıntı vermez Kur'an senin zihnini meşgul etmemek için öğüt vasfı kaybolmasın diye hidayet vasfı ortadan kalmasın, kalkmasın diye Kur'an'ı hikayeleştirmeyesin diye hikaye gibi okumayasın diye aradaki kıssaların lezzetinden kendini yitirip hidayet ve zikir vasıflarından uzaklaşmayasın diye kıssada sana öğüt olacak, sana ibret olacak, sana yol gösterecek kendisiyle yolunu bulabileceğin şeyleri zikredir. Şeyh Saadi de tam muvafakat etmiş bu babda Kur'an'a tefsirini öylece yazmış. Allah rahmet etsin tefsirinin hemen hemen tümünde muvafak olmuştur bu e, mübarek şeyh Abdurrahman Es-Saadi. Ve hakikaten bu alimde kardeşlerim diğer pek çok ilim ehlinde belki göremeyeceğimiz ya da görmekte zorlanacağımız bir rabbanilik vasfı var. Rabbanilik vasfı var. Doğrudan Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten ince hikmetleri latif noktaları ince hususları şerh eden, izah eden çok kimselere gizli kalmış meseleleri ortaya çıkartan bir alim onun için bu tefsirden hakkıyla istifade etmek lazım hakkıyla istifade etmek lazım mesela kurtuğu bir tefsirini okusanız ne olur her babda bilginiz artar bilginiz kültürünüz artar hatta şiir hususunda kurduğu bir tefsirinde belki şiirleri bir araya toplasan bir cilt şiir vardır bir cilt cahiliye şiir hususunda bilginiz görgünüz artar fıkıh mezheplerinin ihtilafları hususunda bilginiz görgünüz artar her hususta bilginiz ve görgünüz artar bak şeyh rahmetullahi aleyh burada bismillah'ın kur'an'dan olup olmadığını zikretmedi bile neden çünkü hedefi başka şeyh rahmetullahi aleyh'in kur'an tefsirindeki hedefi başka Allah rahmetlisin gerçekten muvaffak olmuş Yüce Allah Azze ve Celle ona rahmet etsin, mağfiret etsin bizi de bundan istifade etmeyi nasip etsin. Elhamdülillah Elhamdülillah'ı şerh etti bize rahmetullahi aleyh. Kardeşlerim Elhamdülillah buyruğunda Elhamdülillah buyruğunda dikkat ettiğiniz gibi başta bir elif lam var. Elif lam. Bu elif lama ilim ehli bu elif lamın istigrak yani kapsamlılık için olduğunu söylüyorlar. Ne için? Kapsamlılık için. E bu neyi ifade ediyor? Hamd kelimesinin başına gelmiş. Elhamdülillah elhamdu Hamd adına ne, var. ne varsa anlamı budur. Yani ezelde, ebette büyük, küçük, geçmişte gelecekte hamd adına ne varsa el Hamd bütün hamdler ya da bütün övgüler. Hamd kelimesinin Türkçe anlamı da birebir olmasa da övgü anlamına geliyor kardeşim. Hamd ne demek? Övgü. Birebir anlamı bu olmasa da Türkçede övgü, övgüler diye karşılayabiliriz. Bütün övme ve övgüler böyle diyebiliriz ya da daha keskin, daha baskın, tam üzerine basan bir ifadeyle hamd adına ne varsa namaza başladın ya elhamdu dedin ya bunu demiş oluyorsun övgü adına ne varsa lillahi Allah'a aittir lillahi'nin başındaki lam istihkak bildiriyor yani hakkıdır demektir hakkıdır Allah'ın hakkıdır Allah'ın hakkıdır Allah'a aittir Allah'a mahsustur. Allah'a aittir, Allah'ın hakkıdır. Elhamdülillah, övgü adına ne varsa hepsi tümüyle Allah'ın hakkıdır. Yine Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab rahmetullahi aleyhi'nin tefsirinden hatırladım. Diyor ki bunu böylece anladıktan sonra yani hamd adına, övgü adına ne varsa hepsi Allah'a aittir. Bunu böylece anladık. Kainatta yarattığı şeyler yüzünden, gökler yüzünden, yer yüzünden, kendi fiilleri yüzünden yüce Allah azza ve celle'nin övgüye layık olduğunu anlamak basit bir husus. Öyle değil mi? Kolaylıkla zaten bunu görüyoruz, anlıyoruz. Yani gökleri yarattı, gökleri yaratmasından ötürü övgüye layık. Yeri yarattı, insanı yarattı, göz verdi, kulak verdi. Bütün bunlardan ötürü Allahu Teala övülmeye layık mı değil mi? Layık. layık. Ve bu açıkça görülen bir husus. Ortada olan bir husus. Yalnız gizli olan bir husus var. O da nedir? Gizli. Yüce Allah Azze ve Celle'nin kullarına taalluk eden güzellikler. Yaratılmışlara taalluk eden güzellikler. Mesela bir insandaki ahlak güzelliği, ya da yüz güzelliği, yakışıklılık, ya da beden güzelliği, bir insandaki mesela söz güzelliği, konuşma güzelliği, kelam güzelliği, yaratılmışlarda olan güzellikler ve kemal, üstünlükler, mükemmellikler, bir dağdaki güzellik, bir ağaçtaki güzellik, bir kuştaki güzellik, bütün bunlardan dolayı, o mahlukat övülüyor. Öyle değil mi? Güzellik. Yani hamd ne demek? Önce onu anlamak lazım. Hamd ne demek? Sahip olunan güzelliklerden ötürü övgüde bulunmak demek. Birisinin sahip olduğu güzelliklerden ötürü ona övgüde bulunmak demek. Övgüde bulunmak. Heh. Bu yaratılmışlarda olan güzel sıfatlar kardeşlerim kemal sıfatları, mükemmellik sıfatları sebebiyle yaratılmışlar övülüyor. İşte Yüce Allah Azze ve Celle bize bu ayette şunu beyan ediyor. Aslında onların tamamına yapılan övgüler de Allah'ın hakkıdır. Allah'adır. Allah'ındır. Neden? Çünkü her cihetle onlar övgüye değer sıfatlarını Allah'a borçludurlar her cihetten, her yönden o övgüye değer sıfatlarını her yönden, devamı yönünden ve başlangıcı var olması yönünden Allah'a borçludurlar birisi çok güzel yüzlü güzel yüzlü olduğundan ötürü Erdoğan abiye diyoruz ya ne yakışıklı adamsın şimdi ne yaptık Erdoğan abiye? övgüde bulunduk Heh. bu hamdin asıl sahibi asıl hak sahibi kimdir? Allah'tır. Elhamdülillah dedin mi sen bunu ifade ediyorsun. Ne kadar övülen varsa onların hepsi o övgüye değer sıfatlarında sana muhtaç oldukları için yani o övgüye değer sıfatları sen yarattığın ve sen devam ettirdiğin için bu övgülerin hepsi senin hakkındır ya Rabbi. Elhamdülillah övgü adına ne varsa Allah'ın hakkıdır. Şeyh Ahmetullahi Aleyh burada Yüce Allah Azze ve Celle'nin övgüye değer övülmesi gereken iki sıfatını öne çıkart. <gülüyor> Dedi ki Yüce Allah Azze ve Celle iki cihetten övülür. Kaç cihetten övülürmüş? İki cihetten. Şeyhin işaret ettiği iki. Biz bir üçüncüyü daha ekleyeceğiz. O üçüncüyü o ikiye de dahil edebilirsiniz. Ama üçüncü olarak zikredilmesinde de güzellik var. Tafsilatta güzellik vardır. Biz daha önceki derslerimizde Allah kaç cihetten... Cihet anlıyorsunuz değil mi? Yüce Allah azze ve celle kaç yönden övülmeye layık? Kaç cihetten? Yüce Allah kaç yönden övülmeye layık? Bu ayrıntı sayesinde ilmimiz ve fehmimiz genişleyecek. Önce Şeyh'in burada zikrettiklerini söyleyelim. Ne dedi? Dedi ki kemal sıfatlarına sahip oluşu yüzünden. Buna biz ne diyeceğiz? Zatı, zatı itibariyle. Biz zatı itibariyle Allah övülmeye layıktır. İki, bunları şimdi şerhle edeceğiz. İkincisi, müellif rahmetullahi aleyh müfessir rahmetullahi aleyh ne dedi fiilleri dolayısıyla iki neymiş fiilleri, fiilleri dolayısıyla fiilleri itibariyle fiil ne demek yaptıkları yaptıkları, yaptıkları. fiil iş Aynen. oluş yaptıkları. yaptıkları fiilleri itibariyle yapıp ettikleri itibariyle müellif rahmetullahi aleyh bu ikisini zikretti biz bu üçüncüyü daha ekleyeceğiz burada bu üçüncü bu ikinciye dahil bu üçüncü bu ikinciye dahil e, hatta bir cihette birinciye de dahil Allah'ın kelamı çünkü hem zatî sıfatıdır hem fiili sıfatıdır fakat ayrıyeten zikretmekte zihinlerin açılması açısından faide var Evet. üçüncüsü de kelamı itibariyle kelamı itibariyle bunları dinleye dinleye kalbimizde yer edecek inşallah şimdi bir zatı itibariyle ölmeye layık iki fiilleri itibariyle üç kelamı itibariyle bunları dedik ama neden neden Allah zatı itibariyle neden ölmeye layık müfessir rahmetullahi aleyhi ona da işaret etti ne dedi her türlü kemal sıfatlarına sahip oluşu yüzünden biz bunu şöyle söylüyoruz bunu ezberleyin kardeşler. yüce Allah zatı itibariyle övülmeye layıktır çünkü onun zatı bütün kemal sıfatlara yani mükemmellik sıfatlarına sahiptir ve her türlü eksiklikten uzaktır münezzehtir bir daha tekrarlayayım mı evet yüce Allah zatı itibariyle övülmeye layıktır çünkü çünkü'sünü söylüyoruz şimdi nedenini çünkü onun zatı her türlü kemal yani mükemmellik sıfatlarına sahiptir ve bütün noksanlıklardan uzaktır işte bu itibarla işte bundan dolayı yüce Allah zatı itibarıyla övülmeye layıktır. 2 Yüce Allah fiilleri itibarıyla övülmeye layıktır. Neden? Çünkü yüce Allah fiilleri itibarıyla övülmeye layıktır. Çünkü onun fiilleri yani yapıp ettikleri ya adalettir ya, rahmet. ya rahmettir ilim ve hikmete dayanır çünkü onun fiilleri yapıp ettikleri ya adalettir ya da rahmettir ilim ve hikmete dayanır bunu misallendirelim zatı itibarıyla övülmeye layıktır evet mesela yüce Allah azze ve celle görür kemal sıfatı nasıl görür? her şeyi görür bütün kainatı görür duvarın arkalarını görür. En ince yerleri görür. Simsiyah gecede simsiyah kayanın üstündeki karıncayı görür. Bu kemal sıfatından dolayı. Yüce Allah işitir. Yüce Allah azze ve celle. Güç yetirir. Kudret sahibidir. Yüce Allah azze ve celle ilim sahibidir. Yüce Allah azze ve celle adalet sahibidir. Bak bunlar hepsi onun sıfatları. Ha, Ne dedik? zatı itibariyle ölmeye layıktır çünkü her türlü mükemmellik sıfatlarına sahip ve noksan sıfatlardan münezzeh. Mesela uyumaktan münezzehtir. Çocuğu olmaktan münezzehtir. Annesi babası olmaktan doğurulmaktan münezzehtir. Yorgunluktan münezzehtir. Her türlü eksiklikten münezzehtir. İhtiyacı olmaktan yüce Allah münezzehtir bunun gibi Heh, zatı itibariyle bunun misali şimdi fiillerine örnek verelim ne dedik yüce Allah fiilleri itibariyle övülmeye layıktır çünkü onun fiilleri ya adalettir ya rahmettir bu ikisinin dışına asla çıkmaz örneği nedir yani Rabbimizin yapıp ettikleri ya adalettir adaleti gereği yapar yapıp ettiklerinde hiçbir zulüm zerre kadar zulüm yok Rabbimizin yapıp ettiklerinde fiillerinde zerre kadar zulüm yok ya adalettir mesela Yüce Allah Azze ve Celle birisini kör yapar birisini topal yaratır birisine sağlık verir birisine vermez birisini uzun ömürlü yapar birisine ömür vermez ha? birisine çocuk verir birisine vermez birisine çok çocuk verir sorular sonda birisine hiç çocuk vermez kimisine kızlar verir kimisine oğlanlar verir kimisine ikisinden de verir kimisine de hiç vermez bütün bu fiilleri mahlukata taalluk eden fiilleri mesela Allahu Teala savaşları yaratan kim? Allah Azze ve Celle değil mi? irade eden kim? Allah Azze ve Celle faydayı ve zararı yaratan kim? Allah Azze ve Celle depremleri yaratan depremleri gönderen kim? Yüce Allah bunlar ona ait fiiller bu fiillerin hepsi nedir? Adalet. Ya adalettir, ya rahmet. yahut rahmettir Heh, Bir tek tek tek tek Rabbimiz Azze ve Celle'nin fiillerinden hangisi adalet, hangisi rahmet bilmiyoruz. Mesela Allahu Teala birisini kör eder, adaleti gereği. O onu hak etmiştir. Mutlaka hak etmiştir körülüğü. Birisinde yüce Allah Azze ve Celle kör eder, rahmeti gereği. Çünkü körlükte büyük fazilet var hadis Kutsi'de kimin iki sevgilisini yani iki gözünü alırsam onun karşılığı cennettir buyuruluyor. Dolayısıyla körlük, rahmet de olabilir, o kişi hakkında adalet de olabilir. Biz bunu tespit edemeyiz. Biz bunu bilemeyiz. Yani Rabbimiz Azze ve Celle'nin muradı nedir? Bilemeyiz. Cehennem ehlini cehenneme Yüce Allah Azze ve Celle sokacak. Nesiyle? Adalet. Adaletiyiz. Cennet ehlini Allahu Teala cennete sokacak. Nesiyle? rahmetiyle cennete sokması ve cehenneme sok ya adalet yarahmet. Cehenneme sokması adalet, cennete sokması rahmet. Dünyada da öyle. Mahlukatla mahlukata ilişkin bütün fiilleri Allahu Teala'nın bu ikisinin dışında değildir. Ya adalet de yarahmettir. Kur'an indirmesi rahmettir öyle değil mi? Peygamberler göndermesi rahmettir. Bunların hepsi Allahu Teala'nın fiilleri ve onun fiilleri adalet ve rahmet dairesinin dışına çıkmaz ve ilim ve hikmete dayanır. İlim ve hikmete dayanır. Yani başı boş, abes değildir Haşa. Başı boş ve abes değildir. Bütün fiilleri, bütün fiilleri Rabbimizin ilim ve hikmete dayanır. Siz bunu nereden bildiniz? Nereden bildik? Yani Rabbimiz Azza ve Celle'nin fiillerine bizzat şahit mi olduk? Nereden bildik? Nakli ve akli delillerle bildik. Sem'i yani nakli, kitap ve sünnetten ve akli delillerle bildik. Kur'an-ı Kerim'deki delillerden bildik. Kur'an-ı Kerim'deki akli göstergelerden Akli ayetlerden Allahu Teala'nın buyruklarından bildik. Yücel kainata baktık, tefekkür ettik, gördük. Allahu Teala'nın azametini, büyüklüğünü, Allahu Teala'nın fiillerini, ağaçları yaratmasını, ovaları yaratmasını Allah bize anlattı Kur'an-ı Kerim'de. Nakli ve akli delillerle kesin bir bilgiyle bildik. Biz Allah'ın bütün fiilleri adalettir ve rahmettir derken körü körüne söylemiyoruz bilakis basiret ve ilimle söylüyoruz bunu bilince neyin önüne geçmiş olursun bunu bilince ateistlerin materyalistlerin meşhur filan niye topal şüphesinin önüne geçmiş olursun şimdi size çok iyi tanıyıp bildiğiniz birisi hakkında haber getirildiği zaman hangi sözle cevap veriyorsunuz kötü bir haber getirildiği zaman ya sen bırak diyorsun değil mi? Ben onu tanıyorum, ben onu çok iyi biliyorum. Sen bana anlatma. Ben onu tanıyorum, ben onu çok iyi biliyorum. Yani bilginize dayanarak onun böyle bir şey yapmayacağını söylüyorsunuz. Biz de kesin bir ilim ve bilgiye dayanarak diyoruz ki vahiden, nakilden ve akıldan delillere dayanarak diyoruz ki Rabbimiz her ne yapsa da bütün fiilleri mutlaka adalet ve rahmettir. Velev ki ben bunu anlamayayım. Çünkü Allahu Teala ateistlerin bu sorusuna vermenin sonu yok. Cevap vermenin sonu yok. Bunu niye topal? Bu niye topal? Anlasın, bunu anlattım. O niye kör diyecek bu sefer? Bu niye, niye kör diyecek? diyecek. Onlar ancak kalplerindeki kafirlik yüzünde bu soruyu soruyorlar. Kalpleri Allah'ı tasdik ettiği halde dilleriyle yalancı olmak için bu sor soruyu soruyorlar. Onları ikna etmek gibi zorunluluğumuz yok zaten. Biz Rabbimizi tanıyoruz ve kainattaki binlerce, yüz binlerce, milyonlarca delillerle biliyoruz, Allahu Teala'nın fiilleri mutlaka adalet ve rahmettir. Mutlaka. Mutlaka. Üçüncüsü, Yüce Allah hangi itibarla övülmeye layıktır? Kelamıyla. Kelamıyla. Yüce Allah azze ve celle kelamı itibariyle övülmeye layıktır. Bunu da çünküsünü söyleyelim mi? Söyleyelim. Çünkü, neden? Çünkü her ne emretmiş ve ne yetmiş ise, her ne emretmiş ve nehyetmiş ise nedir? Ya adalettir ya rahmettir. Her ne haber vermiş ise haktır ve gerçektir. allah Teala'nın kelamında ne var? Ya emir var, ya yasaklar var, yahut da verdiği haberler var göklere dair haber vermiş yere dair haberler var geçmiş kavimlerin kıssalarının haberleri var öyle değil mi? Aynen. kendi zatına dair verdiği haberler var cinlere meleklere dair verdiği haberler var bir de emirler var şöyle yapın şöyle yapın kadınlar şöyle giyinsin şöyle örtünsünler erkekler şöyle yapsınlar şu anlaşmazlıkta şu hükmü uygulayın emirler var yasaklar var içki içmeyin zina etmeyin vesaire allah Teala kelamı itibariyle övülmeye layıktır çünkü her ne emretmiş ise o adalettir yahut rahmettir ve verdiği bütün haberler haktır ve gerçektir. Bundan dolayı allah Teala kelamıyla da övülür. Kelamıyla da övülür. Bu üçüncüyle kimi reddittik? Bu üçüncüyle özellikle bu asırlarda çıkmış olan Allahu Teala'nın indirdiği hükümleri reddedip terk edip beşeri hükümlere, beşeri kanunlara müracaat edenleri, beşeri kanunları yapanları ya da beşeri kanunlara tabi olanları reddettik. Çünkü en mükemmel emir ve nehihler Allahu Teala azze ve celle'ye aittir. Eşsiz hükümler, Allahu Teala'nın gönderdiği hükümlerdir. Bütün emirleri ve nehileri baştan başa adalettir ve rahmettir. Kısasta hayat var. Hırsızın elini kesmekte hayat var, adalet var. Onun dışındakiler, yani Rabbimizin hükümleri, emirleri ve yasakları dışındakiler, baştan başa zulümdür baştan başa haksızlıktır. Zulümdür. Hak ve gerçek değildir. Onun için her kim Yüce Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini bırakır, beşeri kanunlara tabi olursa, o işte Allahu Teala Azze ve Celle'yi kelamıyla övgüye layık bilmedi demektir. Allahutaala azze ve celleyi sözlerinde övmedi, övgüye layık bilmedi, övgüye layık oluşuna itikad etmedi demektir. Bilmem anlatabildim mi? Her kim de kadere itiraz ederse o da Allahutaala'yı nerede övgüye layık bilmemiştir? Fiillerinde. Fiillerinde. Halbuki bilsen ki Allahutaala azze ve celle bütün de övülmeye layıktır. Hatta bu müellif, müfessir, rahmetullahi hali, tefsirinin bir yerinde diyor ki, kardeşlerim, Yüce Allah Azze ve Celle'nin övgüye layık oluşu, kıyamet günü öylesine açığa çıkacak ki, öylesine açığa çıkacak ki övgüye layık oluşu, kafirler, cehennemlik olanlar bile kendi nefislerinde ikrar ve itiraf edecekler. Allahu Teala bizi cehenneme sokmak sebebiyle övülmeye layıktır. Çünkü bu tamamen adalettir. Bizim cehenneme girmemiz tamamen adalettir. Dolayısıyla Allahu Teala bu adaletinden ötürü övülür. Kafirlerin, müşriklerin hepsi bunu itiraf edecek. Hepsi bunu itiraf edecekler, kendi nefislerinde. Cehenneme Allahu Teala'nın adaletiyle hiç zerre kadar haksızlık yok kıyamet günü onlara, zerre kadar, zerrecek küçücük bir zerrecik. evet O gün onlara. Ama bugün bazı kimseler Allahu Teala'nın övgüye layık oluşunu ikrar ve itiraf etmiyorlar. Nasıl ikrar ve itiraf etmiyorlar? Kim Allahu Teala'nın zatını, kemal sıfatlarını reddederse, inkar ederse, onun kemal sıfatlarını, Allahu Teala'nın işitmesini, rahmet sıfatını, Allahu Teala'nın gazap sıfatını reddetti, zatında onu övgüye layık görmedi. görmedi. Yüce Allah Azze ve Teala'nın kaderine itiraz etti. Niye körüm? Niye topalım? Benim çocuğum niye öldü? Başkalarının çocuğu niye yaşıyor? Ya da bu niye böyle oldu? Şu niye böyle oldu? Allah -u Teala fiillerinde övgüye layık görmedi. Allahu Teala azzâ ve celle'nin şeriatına itiraz etti. Buyruklarını yalanladı, verdiği haberleri yalanladı, verdiği hükümleri reddetti. Kelamında onu övgüye layık görmedi. Biz ise üçüne birden itikad ediyoruz. Zatıyla övülmeye layık, fiilleriyle övülmeye layık, kelamıyla övülmeye layık. Bunu körü körüne ve takliden söylemeyeceğiz. Basiretle ve ilimle söyleyeceğiz. Gerçekten öyle. Basiret ve ilimle söylemek için de Rabbimizi tanıyacağız. Tanıdıkça içimizde pekişecek. Gerçekten yüce Allah övülmeye layık. İçimizde pekişecek, içimizde kuvvetlenecek. İşte elhamdülillah bu demek kardeşlerim. İnşallah haftaya Rabbil Alemin buyruğundan Fckeri. devam edeceğiz. İnşallah devam edelim. Hem kısa olsun öz olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'du İnşallah, Fatiha suresini Allame Şeyh Abdurrahman bin Nasr el-Sa'bi rahmetullahi aleyhin tefsir